British Institute at Ankara, Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsünü ve Arkeoloji ve Kültür Mirası Yönetimi alanlarındaki bu enstitünün etkinliklerini konuşuyoruz. Konuğumuz e, enstitü direktörü Doktor Lusgard Van de Put, kendisini de birazdan tanıtacağız tabii ki. Çok kısaca bir giriş e, yapmak istiyorum. E, British Institute at Ankara Resmi adıyla Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü 1947 yılında kurulmuş ve kesintisiz bir şekilde 75 senedir arkeoloji ve sosyal ve beşeri bilimler alanlarında araştırma faaliyetlerini destekliyor ve yöneten bir kültür kurumu. Bu senede 75. yılını kutluyor enstitü ve kurulduğu günden bu yana bakıldığında aslında ele aldığı çalışma konularında böyle bir genişleme görüyoruz arkeoloji disiplinine daha geniş bir perspektiften bakıldığını görüyoruz. 1947 yılında kurulduğunda kurucularının ilgi alanları itibariyle Anadolu'nun tarih öncesi dönemine ilişkin arkeolojik araştırmalara ağırlık verilirken, bugün enstitü, tarih, kent araştırmaları, çevre bilimi gibi farklı disiplinleri arkeoloji disipliniyle bir araya getiren disiplinler arası projeler yürütüyor. Ve çalışma başlıkları arasına da son dönemde kültür mirası yönetimini eklemiş durumda. Ve bu sayede de aslında e, arkeoloji ve kültür mirası bilgisinin Türkiye kamuoyu ile daha etkin bir şekilde paylaşılmasını sağlayan ve farklı paydaşları dolayısıyla bir araya getiren çok önemli projeler yürüttüler. Bunların arasında Sarat gibi gerçekten çok e, enteresan. Önemli projeler var. Bunları da birazdan Lutgaard anlatacak. Kendisine 75. yıla giriyor olmaları nedeniyle tebrik ediyoruz. Ve bu akşam arkeoloji ve kültürel miras yönetimi alanındaki bu birikimlerini ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Hoş geldiniz Lutgaard. Hoş geldiniz Lut. Tebrik ederiz. Evet, tanıtalım sizi bir Lutgaard. Leuven Üniversitesi'nde klasik arkeoloji alanında eğitim gördü Lutgard ve doktorasını aldı. 2006 yılından bu yana da Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü direktörü olarak görevini sürdürüyor. Öğrencilik yıllarından itibaren Sagalasos'taki yüzey araştırması ve kazı ekibinin bir parçası oldu. Ayrıca Pisidia Yüzey Araştırmasına katılan üniversitesi, Lutkart Van daha sonra 1998-2012 yılları arasında da bu projeyi yönetti. 2008'den 2016'ya kadar Aspendos Arkeoloji Projesi'nde yer aldı. 2013 yılından itibaren de enstitünün çeşitli miras yönetimi projelerinde yöneticilik yapıyor, yer alıyor. Bugünlerde de sürdürülebilir su yönetimi projeleri üzerinde çalışıyor. Buna da değinecektim mutlaka. Tekrar hoş geldiniz. Evet tekrar hoş geldiniz. Şimdi ben ilk soruyla başlayayım. Evet 47'de temel olarak arkeoloji odaklı çalışmalar yapmak üzere kurulmuş bu enstitü. Tabii dönemin de çalışmaları o yönde yoğunlaştığı için herhalde. Anatolian Studies bilimsel dergisinin de kuruluşuna öne yak olmuşsunuz bu kurumsal olarak. Fakat artık bugün sadece arkeolojik kazı ve araştırma alanında değil daha geniş bir çerçevede çalışmalar yapıyor kurum. Bu genişleyen çalışma alanınızı nasıl tarif ediyorsunuz ve neden böyle bir genişleme e, ihtiyacı duyuldu ya da nasıl, neden böyle bir genişleme yapıldı? İlk önce davetiniz ve giriş konuşmanız için çok teşekkür ederim. Burada olmak benim için bir onur. Evet, enstitümüz 1947 yılında kurulmuş. Ancak resmi açılış ve resmi açılış töreni Ocak 1947'de olmuştur. Ve bundan dolayı tabii ki bu yıl 75. yılımızı kutluyoruz. Anatolian Studies'a birinci cildi 1951 yılında basıldı ve hala Basılmaya devam ediyoruz. Yani onu biliyorsunuz umarım. <gülüyor> ee, i̇lk yıllardan dan beri esas olarak Anadolu tarih öncesi ve e, dönemi ve Hitit arkeolojisi hakkında çalıştık. Söylediğiniz gibi ancak ilk günden beri de bu çalışmalara e, paralel olarak epigrafi ve Bizans dönemi e, araştırmaları da yapılmıştır. Ondan sonra 1980'ler ve özellikle 90'lardan itibaren BIA himayesi altında daha geniş alanda araştırmalar yapılmaya başlamıştır. Mesela geniş çapta arkeolojik yüzey araştırmaları o yıllarda başlamıştır. Mesela oyun projesi, Pizidia yüzey araştırma projesi, Sinop kurtarma kazıları ve bu kazıları takiben, Black Sea bölgesinin yani Karadeniz bölgesinin Türkiye dışında kalan bölgelerine de arkeolojik çalışmaları için destek verilmeye başlanmıştır. Böylece Karadeniz bölgesi de resmi olarak BIA'nın araştırma alanına dahil olmuştur. Yani gelişleme bir anda, bir anlamda organik bir biçimde yavaş yavaş gerçekleştirmiştir. Ondan sonra ikinci nedeni de e, arkeolojideki değişmişlerdir. E Örneğin Keban e, Barajı projesinden önce BIA, OTTÜ'nün koordinasyonunun altında Aşvan Köyü'nde kurtarma kazıları yapmıştır. Ve o zamandaki BIA direktörü David French, bu kazılarda Türkiye'ye çevresel arkeoloji disiplini tanıtmıştır. O ikinci nedeni Bir ondan sonra iki, üçüncü sebep The BIA ve diğer biri yani um, uluslararası İngiliz araştırma enstitüllerin bağlı olduğunu British Academy'nin Birleşik Krallığı'nın sosyal ve beşeri bilimler um, alanındaki uluslararası ...temzilcilisidir. Toplam olarak 8 tane biri vardır... ...ve hepsi de 2000'li yıllardan e, beri ...resmi olarak e, tüm sosyal ve bi beşeri bilimler... E, ...sahip çıkmaktadır. Sebepler? <gülüyor> ha, yani British Academy tarafından desteklenen... ...değil mi arkeolojide dolayısıyla bu sosyal ve beşeri bilimler altında... Tarifleniyor. Evet, yani, kültürel şey... miras kavramı da genişliyor tabii dünyada. Evet. Hani anlayışımız da genişliyor. Siz de bu kültürel miras yönetimi alanında da çalışmalar başlattınız. Evet. Harad Projesi de bir Asu söyledi. Çok önemli bir projeydi Hı. gerçekten. Psidya Miras Rotası gibi önemli projeler yaptınız. Bu alanın önemi ve sizin kurum açısından bu alanın önemini de biraz söyleyebilir misiniz? Yani kültür mirası yönetimi, evet. Çünkü bu yeni başladığınız, yeni girdiğiniz bir alan. Değil mi? Evet, yani aslında Sarat projesi, yani Safeguarding Archaeological Assets of Turkey e, Türkçe'de Türkiye'nin arkeolojik varlıklarının korunması ve Bizitya Mirası Rotası iki ayrı projedir. Yani e, uh -huh. ilk önce Bizitya Mirası Rotası Müdür yardımcı Doktor İshlağürsü tarafından yönetilen Biyayen'in Biziça Kültürel Miras Projesi ve Harabeler arasında Yaşamak projelerin sonucu olarak ortaya çıktı. Onlar ilk onlar ile ilk önce başladık yani 2013'te başladık ve bu bu projeler de aslında Biziça yüzey araştırması projesinin doğal sonuçlardır yani sarat 2017-2020 e, yıllarda e, çalıştık. Yani kültürel miras e, yönetimi önemlidir. Çünkü e, Türkiye bence son derece zengin ve çeşitlilik gösteren kültürel bir, e, bir mirasa sahip. Ve bu miras hem Türkiye'nin zengin geçmişine tanıklık etmektedir. Hem de bugünkü Türkiye'yi yaratmıştır. E, Türkiye'de e, bu kültürel mirası e, kucaklamalı ve bu mirasın önemi e, yürekten anlamalıdır bence ve yalnızca bu şekilde e, gelecek güvence altına alınır onun için bence <gülüyor> sonsuz önemlidir. Evet. Evet. Ya yani bu yönetim dolayısıyla konuları yani bu yaptığınız projeler bağlamında baktığımızda hani yönetim nedir diye sor, sorabilir tabii ki insanlar hani kültür mirasının yönetimi ne demek diye e, bu bu projelerde çok farklı paydaşları bir kere bir araya getirmek yani kamu kurumları, sivil toplum, yerelde yaşayanlar, e, turizm sektörü gibi çok farklı belki öncelikleri olabilecek değil mi tarafları paydaşları bir araya getirip aynı masaya oturtmanın Kendisi bir yönetim konusu değil mi? Evet ya yani evet farklı farklı yerden insanlar toplamak lazım çünkü e, ilk önce yerel topluluk çok önemli e, onlar ilk önce e, ilk önce onlar e, kültürel miras e, kurtulmak zorundalar çünkü onlar yanında ya da ortada yaşıyorlar evet. ama. Tek onlar değil tabii ki yani e, gazeteciler de çok önemli bir rol oynuyorlar. Bir de e, arkeologlar ve bilim adamlar da yani e, hep beraber bir yönetme evet, oluşturuyor. <gülüyor> evet. Evet geleceğe doğru giderken bütün bu konuları dikkate alarak da yapmak lazım. Hani eskisi gibi sadece arkeolojik buluntuyu bulup işte onu sergilemekten ibaret değil artık. Bu arada şunu da hatırlatalım. Sizin de çalıştığınız Sagalasos'ta zaten Pisidia bölgesinin başkenti değil mi? Eski başkenti. Evet. Roma İmperatör zamanında aslında en önemli şehirlerden bir tanesi. Evet. Evet, Biz de hem Sagalasos hem Sarat hmm. için programlar yapmıştık daha önce. Evet. Aha. <gülüyor> Onları tanıtmıştık, o pro şeyleri evet. projeleri tanıtmıştık. Sarat evet. projesi e, bir bir yandan da devam ediyor. Yani bu bir eğitim projesi aynı zamanda bir sertifika gibi bir projeydi, evet. değil o mi? Üniversitesi ile beraber e, e, sertifika e, program e, yapıldık. Yani onun için e, eğitim. Ama şu an e, online eğ eğitim e, vermiyoruz. Ama bütün evet. e, Sources Kaynak, ee, kaynaklar kaynaklar e, yakın zamanında online e, bulabileceksiniz. Aha, yani, evet. Çok güzel evet. ve Türkiye Power dışına Power. da açılmış galiba değil mi Türkiye dışına? Evet. E, Sara diye bir proje e, Lebanon ile yaptık. Hı hı. E, o zaman Arap e, dünyaya da açıl, açıldı. Bir de onlar yani ilk günden beri çok e, soran oluyordu onun için. E, onu yapt, yani şey ön, önemli bir şekilde uh -huh. yani denedik. Ama her şey İngilizce'de de ettik. Uh -huh. Onun evet. için hem Türkçe hem İngilizce hem de Arapça olarak online bulabileceksiniz yani. yani çok ama. önemli bir model oluyor böylece. Yani çok yani hem İngilizce hem farklı dillerde de bunları evet. yayınlamak tabii ki çok önemli oluyor. Bir de tabii şimdi siz çok farklı disiplinleri de bir araya getiren çalışmalar artık yapıyorsunuz. Siz kendiniz mesela su, sürdürülebilir su yönetimiyle ilgileniyorsunuz. Şimdi İstanbul'da bir sergi açıldı mesela İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde. Meşgul Şehir, İsta İşgal İstanbul'unda Siyaset ve Gündelik Hayat diye bu, bu serginin kuratörleri. Enstitü direktör yardımcısı Daniel Joseph MacArthur-Seal mesela Gizem Tonga nitekim sizin kıdemli araştırmacınız. Yani bunlar sizin çok disiplinli projelerinizden çıkan herhalde ürünler değil mi? Evet yani Meşgun Şehir Sergisi BIM Müdür Yardımcı'yı dediğiniz gibi Dr. macarthur tarafından taraftan yürütülen İşgal Altında İstanbul, Kent Siyaseti, Kültür ve Toplum Projesi'nin bir üründür. Bir de uh, o um, bu proje Boğaziçi Üniversitesi, Salt İstanbul, Institut Fransa ve American Research, uh, American Research Institute uh, in Turkey ile beraber organize edildi ve Haziran um, 2022'de düzenlenen uluslararası bir konferans e, i̇şgal e, altında İstanbul, kent siyaseti, kültür ve toplum pek çok farklı disiplinler tabii ki araştır, araştırmacı e, bir ayağa getirdi. Ondan sonra daha önce de bahsettim. E, BIA e, desteği ile e, sürdürülen tüm kazı ve arkeolojik yüzey araştırmalara da farklı farklı e, disiplinler bir ayağa getiriyor meşburen. Bir de daha önce de um, uh, İtül, Otül, Edinburgh University ve Northumbria University ile uh, ortaklaşa yürütülen um, Water in Istanbul Rising to the Challenge yani evet. İstanbul'da su um, hakkında bir proje yapıyoruz. Bir bu, bu projede arkeologlar, sosyal bilimler uzmanları. Hidrolik e, mühendisleri ve jeofizik mühendisleri birlikte çalışıyoruz. Hı hı. Böylece bu proje sosyal ve beşeri bilimler e, ötesinde geçmiştir. Çünkü evet. tek böyle e, artık e, farklı farklı disiplinler ile çalışmak e, önemli sonuçları getiriyor. Yani bu, bu, bu İstanbul su projesi, Um, geçmişe bak, bak, bakıyoruz, nasıl yaptılar. Bu um, o zaman yani bir şekilde yaptılar. Şu an uh, İstanbul'da su, İstanbul'a su getirmek tabii ki kolay değil. Ama belki geçmişte uh, şey, yapan uh, um, Past practices, onu nasıl diye Beçmiş deneyimler, Betüş, eski, eski. Evet, evet, evet. uygulamalar. <gülüyor> ee, belki de bugün ve ileri için önemli sonuçlar getirebilir. Onun için bu disiplinler beraber e, getirdik. Evet, o da heritage'in bir parçası işte aslında evet. bir yandan. Yani onlar İlgili bilgiler. Yani. Evet, şey Her tabii şey çok gibi. ilginç hani bu işgal İstanbul'unda siyaset ve gündelik hayat şimdi sizin kurumunuz Hı -hı. ve diğer kurumlar da aslında işgalin Hı -hı. öbür tarafında olan kurumlar ve bu konuya bakıyorlar. Hani bu yine haritice bakışımızda da son yıllardaki işte her tarafın görüşünü yansıtmanın Hı -hı. önemini de gösteriyor aslında. Böyle evet, birleştiren bir şey. bir şey haline geliyor. Yani evet. işgal sadece Hı -hı. işgal edilen değil işgal eden tarafı Hı -hı. da var Hı -hı. ve sonuçta onlar şehre ne bırakıyor, o da işte kültürel mirasımız oluyor. Evet, farklı farklı bakışlar çok önemli. <gülüyor> evet, o çeşitliliği anlayabilmek için gerçekten önemli. Evet, yani aslında bu iyi bir nokta. Yani işgal eden de sonunda bunun hesabını bir anlamda de değerlendiriyor. Yani bunu nasıl diyelim, kamu, kamuoyunda tartışıyor, tartışabiliyor. Bunlar önemli gelişmeler tabi. Ee, tabii burada akademik farklı akademik e, birimlerin bir araya gelmesi disiplinlerin bir araya gelmesi olayı da çok daha çeşitlendiriyor ee, ve ortaya da bir sergi de çıkmış durumda o da çok güzel bir sergi olmuş evet belgeleri ortaya koyuyor yani en Değil azından mi? o belgeleri evet. herkes bakabilir yani şey yapabilir yani herkes kendi yorumunu bir daha gözden geçirebilir ve Galiba sizin muadiliniz olan işte Amerikan Institute gibi onlarla da işbirlikleri yapıyorsunuz bu projelerde anlaşılır. Evet, yani şey zaten sık sık başka üniversiteler ile ya da kurullar ile beraber çalışıyoruz. Yani Tek öyle e, projeler evet. yürütülüyor zaten. Bir de o zaman farklı farklı bakış daha e, natürel bir şekilde beraber e, geliyor. Bir de evet. böyle daha iyi. Yani zaten sonuçta e, böyle bir e, konferans ilk sefer oldu. Hı hı. Bir de e, Türkiye'den e, görüşlere bir de yurt dışından görüşlere beraber getirdi. Bunlar önemli çok hakikaten, evet. Yeni belgeler. Siz, de, siz de buralı olmuşsunuz herhalde 2006'dan beri burada olduğunuza göre artık. Nasıl? Evet. Anlamadım. Siz de pardon. buralı olmuşsunuz artık 2006'dan beri Ankaralı olmuşsunuz. Ee, evet, biraz öyle ama yine de... E, e, ya <gülüyor> yeah, Evet, ama yine de... Türkçeğim, Siz galiba ders veriyor musunuz? Lövme Yok ]inde. ben ders vermiyorum yani ben tek e, tek enstitüde e, evet. evet. Peki ben şimdi vermem. şey yapalım. E, vaktimiz azalıyor. Bu e, 2023 boyunca 75. yılınızı işte kutlu, kutluyorsunuz e, ve bu çerçevede bir sürü etkinlik planladığınızı biliyoruz. Neler planladığınızı önden bize nelerin haberini verebilirsiniz? Um, evet, yani BAE'nin uh, 75. yılın uh, kutlamak üzerinde yıl boyunca pek çok etkinlik organize edilecektir. Uh, bu etkinlikler uh, aracılığıyla farklı araştırma alan, alanlarımız uh, vurgulamak istiyoruz. Yani İki örneğin, iki hafta önce kültürel miras ile başladık. Pizidya kültü, Kültürel Miras Rotası rehber kitabı için. Hmm. Enstitümüzde bir kitap lansman yaptık. Hala BIA YouTube kanalında seyredebilirsiniz isterseniz. Mayıs ayında da BIA için özel bir Pizidya Kültürel Miras Rotası yürüyüşü de olacak. Öyle mi? Hmm. Evet, evet. <gülüyor> Evet bu uh, yürüyüşü de Ekinoks Travel ile beraber e, organize ediyoruz. Bir de e, web sitemizden yani şey e, görebilirsiniz neler nereye gideceğiz neler yapacağız yani onun için yani kültürel miras ile başladık e, Mart ayında e, Burçin Alım o, o etkinliğe gelecek e, Enstitünün bütün kültürel miras e, projeleri e, Tekrar beraber bir bakacağız neler yaptık, neler yapmaya çalıştık. Oldu mu olmadı? Sarat var. <gülüyor> ee, bir de bizizde yüzey araştırma, e, bizizde kültürel miras e, hakkında da e, böyle genel olarak geri bir bakacağız. Bir de tabii ki ileri ne lazım olacak? E, böyle de umarım e, bir yol çıkacak. <gülüyor> e, 14 Mart İstanbul'dan İstanbul'da su projesi kapsamında uluslararası bir kongre olarak olacak. Bir de o da İTÜ taşkışla da yer almaktadır. Yeni Mart ayında Enstitü'nün dijital veri arşivi resmi lansmanı da olacak. O da tekrar miras ile miras için önemli bir, bir ama bambaşka bir şeklinde bakıyoruz tabii ki nasıl e, eskiden kalan eski projelerden kalan fotoğraflar planlar e, bugünkü bir, bir de ileri e, bu projeler üzerinde çalışanlar için nasıl kurtulabiliriz. Yani dijital e, veri arşiviye değiştirmek. Uh, onu da lansma, uh, Lansmanada uh, olacak Mart ayında. Uh, Temmuz ayı başında Rumi hakkında uluslararası bir kongremiz var. Hmm. Uh, bir de bunlar gibi pek çok başka etkinliği de olacak. Yani Aralık ayında um, Konya um, Konya Ovası hakkında. Hmm. Uh, Büyük bir kongre olacak o da Bilkent Üniversitesi ile beraber yapacağız. Yani pek çok başka etkinliğimiz de olacak ve bunun etkilerinde arkeoloji, kültürel miras, Osmanlı dönemi ve Çağdaş Türkiye, siyasal bilimler, sosyal bilimler ve dijital veri yönetimi hepsi temsil edilecek konular hakkında web sayfamız, sosyal medyamız ve e-posta listemiz üzerinde de haber alabilirsiniz isterseniz. yani oldukça zengin görünüyor. Biz evet. o sıralarda zamanı gelince programlarımızda da belki konuşuruz bu su kongresi mesela çok önemli gerçekten. Evet, İstanbul'da biliyorum. su. Evet. Evet evet, evet. evet. evet çok teşekkür ederiz evet Biz de bunları çok anlattığımız için çalıştığımızda da kolay gelsin. Teşekkürler. sorular diliyoruz. Tekrar kutluyoruz bu kadar yıldır sürdürülmüş olduğunuz <gülüyor> kurumu. Kesintisiz bir şekilde. Altını evet, evet doğru. Çok zor çünkü. Hoşçakalın. İyi akşamlar i̇yi günler, dilerim. iyi akşamlar. akşamlar. Çok teşekkürler.